Elhamdülillah ve salat ve selamü ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, allah Teala bazı ayetlerde dedi ki beni İsrail'e Donuz ve haniz, e, Donuz ve e, Meymuna dönüşün. Dönüştün. Acaba bu delalet eder mi? Bir e, şey var. Bir e, tevri var. Diyor ki e, evremde İnsanlar eskiden meymunuymuş sonra yavaş yavaş e, ne olmuşlar e, insana dönüşmüşler. Darwin'in e, teorisi biliyoruz bunu hepimiz okutuyorlar maalesef İslam ülkesinde böyle e, imansız bir şeyi bize de okutuyorlar çocuklarımızı okutuyorlar. Bu nedir diyor acaba bu e, Allahu Teala bu ayette geçtiklerini e, aynı onu destekliyor mu? Şimdi önce bir bilelim bu nedir mesele. Şimdi bu ayette birkaç ayette geçmiştir. Bakara suresinde mesela 65-66. ayette geçiyor bu. Allah Teala kime muhatap ediyor? Beni İsrail. Beni İsrail Hazreti Musa'dan sonra Beni İsrail çok yaşadılar. En uzun en uzun peygam, en çok peygamber Beni İsrail geldi. Musa'dan İsa'nın arasında binlerce il var. Bu illerin içinde binlerce peygamber geldi. Bunlar hepsi peygamberidir, rasul resul değildiler. Hazret Musa'nın dinini tazeliyordular. E sonra Hazret İsa ne oldu, resuldür yeni bir e, risale teşri' getirdi. E, o da orada bitti. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi ebedi bir teşri' ile. Şimdi ben İsrail'in bir dönemde, bir dönemde deniz üzerinde, deniz üzerinde bir çöleleri olan bir Beni İsrail kavmi varmış. Bunları Allah subhanahu ve teala e, sebit günleri sebit yani cumartesi günleri bunların tahtili ya se, cumartesi günleri için e, av, e, balık avlamak yasaktır. Bunlar ne yapıyorlar? Kalkıp hile ediyorlar. Allahu u Teala'yı subhanallah sen ki e, aldatma gibi ne yapıyorlar? Ağları koyuyorlar e, şeye cumarteleri günü ağları koyuyorlar. Balıkları aya, ağa takılıyorlar. Ee, pazar günleri ne yapıyorlar cidiboları yakalıyorlar biz diyorlar bir şey yapmadık aynen diğer e, yağları eridip yağ haramdır diye yağı eridi, blok edip yürüdüler yani ben İsrail meşhurdular ayetleri e, tehrif etmekte onun için e, bizde de ben İsrail'e uyan var Yahudilere uyan var ayeti tehrif ediyorlar zahirinden onun için Allah Teala 5 vakit biz namazda Fatiha suresini, "Velâ gâiril mağdûbi aleyhim ve lâd Ne bizi mağdûbi aleyhim Yahudiler gibi gazap uğramışsın, ve ve de Hristiyanlar yolu kaybedenler gibi etme bize. Hristiyanlar samimidiler. Allahu Teala'ya ibadet etmek istiyorlar ama neyle ibadet etmek istiyorlar? Cahillikle. Çünkü ellerinde doğru İncil yoktur. Hz. İsa zamanından hemen talebelerinin elinde İncil kalmadı o zamanın tehrif olmuştur. Şimdi gelelim ayette ne geçiyor? 65 66. ayet. Vela minkum lima Diyor ki siz bildiniz ki ben İsrail'e hitap olunuyor. Diyor ki siz bildiniz ki اعتدا منكم في O او gününde, cumartesi gününde iyi itida itida nedir yani sınırı aşanlar ki bu olayı anlattığım ağları koyurlar sınırı aşırlar sen ki rabbil alemin aldatıyorlar haşavekafe e fekulna lehum kunu qirada hasin ne olun Khasi, alçak maymunlar olun ne yaptık onu facalnaha bu maymunları da maymun oldular facaalnaha nakalen lima ve ondan sonradakilerine ve o zamanda bulunanlara ve onlar ondan sonra gelen muttakilere Allah korkusuna ibret olsunlar. Bu çöyü Allah Teala bu yaptıkları adi alçak işten dolayı alçak maymunlar etti. O çoy Allah gazabına indirdi. Bil fiil ehli sünnette racih olan görüş. Onlar bil fiil meymuna döndüler. Resmen meymun oldular. Sabah kalktılar hepsi meymun olmuş. Çolukları çocukları hepsi meymun olmuş. O çoy hepsine gazab Ne oldu? Hepsi meymun oldular. Ama o meymun oldular. Bunlar türediler mi? Hayır. Onlar meymun oldular. Olar ne kadar kaldıklarını bilmiyoruz. Yani bize rivayet yoktur. Ama alimler iştihaden bazı rivayetlere göre yani bazı İsrailiyetten geldiklerine göre e, Allah-u bir hafta kaldılar, bir ay kaldılar, altı ay kaldı. ondan sonra yok oldu. O çöy öldü gitti, bitti kalmadılar eserler. Şimdi buradan diyorlar bazı arkadaşlar diyorlar belki o memunları bulmuşlar e, şeyler batıllar diyorlar işte insanın aslı memunuymuş. Olabilir. <gülüyor> Buna bir şey demiyoruz. Ondan sonra A'raf surasında Aynen geçiyor 160 163 166 ayetlerin arasında. Veselhum anil qaryeti alli kanet haziratal bahri. Bu açıgılıyor. O ayeti açıgılıyor. Sor diyor o Yahudilere Medine'de ey Muhammed. O kariye, o çoy çi bahrin çınarındadır. Denizin kenarındadır. İd İz ya'tedûne fissebti, sebit günleri, ki onlar kendilerine o günü yasak kılmıştı Yahudiler. O günde ne oldu olara? Balıklar geliyordur. İz, iz te'tihim hitanuhum yevmessebti şura Balıklar da Allah fitne için onları e, sadece cumartesi günü gelip orada cirit atıyordular. Balıklar suda dolanıyorlar. O bir haftanın o bir günü çıkıyorlar, bunları tutmuyorlar. Allah iftile ediyor bunları. Bunlar sabretmediler, kaftlar bir hile yaptılar. Ve yevme la yasbitun la tatihum. Kendilik benzerlik bima Çünkü bu kavim fasık bir kavim olduğu için ondan sonra hem fasık hem de iddia ediyorlar biz müminiz. Allah Teala imtihan etti olarak. Balıklara emir verdi. Cumartesi günü gelip orada dolaşıyorlar. Haftanın o günü bir tane balık bulunmuyor. Bunlar ne yaptılar? Böyle dediler. Bize böyle yaparsınız. Biz de size tuzak kurarız. Ağı koyuyorlar cumartesi ondan sonra yakalıyorlar. Ve iz qalet ummetun minhum rabbikum İçlerinde bak her her ümmetin içinde her zaman hicret kaçacak insanlar var. O çöyün içinde salih insanlar vardır. O salih insanlar oların nebisidir alimler diyorlar. Nebi vardır, o çöyün içinde de nebi vardır. Çünkü e, her yerde allah Teala her çöye nebi göndermiştir. Ben İsrail'de vardır, üç hanelık bir ev, bir nebi vardır içinde. Ama bizim ümmette niye nebi yoktur? Çünkü a, her yerde de bizim, her çöyde de, her yerde de bir hoca var. Alimlerimiz nebilerin görevini görüyorlar. Nebi bitti, risale bitti ama İslam'da alimler, bugün de hiccat kalkmış alimler vasıtasıyla ümmetin üzerine. Ondan dolayı ne yapıyordular? Ee, burada ne diyor? Ve izkale ummetum minhum. Bir nebi varmış orada. O nebin de atrafında azınlıklar varymış. Onlar diyordular bunlara muhakkak size azap anacak. Çünkü yaptığınız sizin çok pislik, alçaklık işler yapıyorsunuz. Sadece o cumartesi yaptıkları değil, onun haricinde de bütün pislikleri, yalanı, hileyi, çüfrü, e, şirki yapıyorlardı. Muhakkak size gelecektir. Ne Niye bunlar ne sihat ediyorsunuz? Bunlar muhakkak Allah'ın azabı bunların üzerine gelir. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. E o o birileri ne diyordular? Bunlar çiye ayrılmıştılar o nebinin cemaati. Bir denen devamlı diyor sonuna kadar biz hüccet kakarız. O birisi diyordu yok bizler artık bitti işleri. Felemmena suma zukkiru bihi en jayna ellezine an sui Diyor ki bunlar hakkıyla daldılar hayatlarına unuttular bizim nebilerinizin, nebilerinin şeyini en ceinellezine en hunu anüşü. kötülükten nehyedirdi onları kurtardık diyor. Nasıl Hazreti Lut'u kurtardı Allah Teala o birsinin üzerine azab indirdi. Buları kurtardık diyor. Ve ahaznellezine zalemu bi azabim beis bimakanu yefsikun. Çok kötü bir azabla, beis biz. Bundan kötü daha olmaz o azaptan aldık. Neyti o azap verdik onlara? Onlara çünkü bime kanu yafsikun Fasiktiler onlar. Fasik nedir? Çıkmışlar toğurlarını. Felemma atu an ma ne yaptılar? Atu nedir? Çibirlendiler. Haktılar hile, Çibir. Bize niye böyle yapıyorlar? dediler. Ondan sonra ne oldu? Kulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bu da Ra'd suresatın 36. ayetlerinde aynen olayı anlatıyor. Burada bunlar donuz oldular, khinzir oldular. Bir de Maide surasında aynı amını ile geçiyor. 59. 60. ayet. Kul ya ehlel kitabi hel tanqumun illa an amanna billahi ve ma unzila ilayna ve ma unzila min qablina <gülüyor> wa ya ehle kitap diyor. Ey Muhammed diye ehli kitaba. Hristiyan ve Yahudilere. Ne, ne, niye niye bize kim besliyorsunuz? Niye bizi sevmiyorsunuz? Niye bizi yok, yok, yok olmamızı istiyorsunuz? Bizim dediğimiz nedir? İlla ki biz diyoruz ki Allah'a iman edin hakkıyla. Ki bizden önce gelen de böyledir. Bizden sonra da böyle gelendir. Ama birçok nedir? Hakkıyla iman etmez. Sonra ayet ne devam ediyor? Kul hel unebbi'ukum bi min zâlike methubeten indallahi size söyleyeyim ki en şerli nedir Allah-u Teala indinde men le'anehu o şerli odur Allah onları lanet etti ve gazaba aleyhim kızdı olara ve ceala minhum qiradatan ve khenazira ve abedat tağuti ulaike şerrum mekanan ve azallu an su'i an seva'i s-sebili size diyeyim ki size en Kötü kimdir? Biz kötü değiliz, biz kötülürsüz. Kötü odur. Sizin gibi insanlar, Allahu Teala'nın hükmünü değiştirenler bil, bilerek, göz göre göre peygamberleri öldürenler, onlar üzerine Allah onları çilanet etti, onlara kızdı, gazabını indirdi, onlardan meymun ve danuz etti. Ve abed-i tavagid, tagutlara ibadet etti. Tagut nedir? Allah'ın yerine koyulan bütün ilah taguttur. Onun sözüne uymak tağuttur. Ula'ike şerrün mekanen. Bunlar en şerlidir. Bunlar yolu kaybedenlerdir. İşte bu ayetlerde ne geçiyor? Kira da nazir. Bir kısmını donuz, bir kısmını meymun etmiş allah Teala. Dedik bu mesih de hakikidir. Ümmet böyle inanıyor. Bu mesih hakikidir. Bu da nedir diyor. Hatta bazı rivayetlerde geçiyor. Bunlar bütün içki e, müzüç, ne'udhu billah, bütün pislikleri, fahiş, zine, e, bunları ne yapıyorlar? Bunları işliyorlar ben İsrail. Lavat, bunları hepsini işliyorlar. Ondan dolayı bunlar hakiki mesk oldular. Mesk nedir? Dönüştüler yani. danuz e, meymuna dönüştüler. Bu hakiki olmuştur. Bunu da destekleyen bazı hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. E, mesela e, İbn-i Mace'de bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ''Beyne yedeyi s-sa'ati meshun ve khasfun ve ''Kıyamet kopmaz illeçi ki orada ne çok alır?'' Diyor, Mesh. Mesih nedir? Dönüşmek. İnsan meymuna dönüşür. ''Ve khasfun'' ''Khasif'' nedir? Çöküş. Yani yer çöker. ''Kazif'' nedir? Birbirlerine iftiratmak. E bunlar çok aldı mı? Çok almış. Mesih demek ki e, meshun o, olmuş gerçekten. Hesifte nedir? Yer çöker. Bihi ve بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Bu karunu khasfetti Allah Teala. E biz görüyoruz burada bizim Gölcük'te khasf oldu. Yere gitti denize. E bir e, interneti aç bak. E, haberlere bakın. Bakıyorsun bir çöy khasf oldu. Kıyamet günün e, büyük alametlerinden üç tane koskocaman şehir yer altına girer. O da khasf olur. O da böyledir. kazif nedir dedik? Remi bil hacer Hacerle atmak. O da nedir? Allah Teala ayettedir وَامْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنَ السِّدْجِلِ Kasfetler, taş şahır başlarına yani. Bir tanenin başına taş şagdı ne demektir? Taş şagdı başına. İşte bu olur. Ondan dolayı Hazreti Ümer'den, İbni Ümer'den bir rivayet var Tirmiz'de. يَكُونُ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ اَوْ مَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِي اَهْلِ الْقَدَرِ bu met olur, mesih olur, hasf olur, kasf olur. Kaderi incar edenlerde. Bu e, e, şeydir. Eee hadistir. Diğer hadiste de diyor ki, eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Fi hadi'l ummeti hasfun. Bu ümmette hasf olur, yer çöker. Ve dönüşür ve kasfun taş şegar başlarını." Faqala raculun minel muslimin. Bir denedi dedi sahabeden. Ya Resulullah, metadelike ne zaman olacak bu? Bu hasf şey? dedi ide zahirel qinatu ve ve ne zaman qinat kadın şarkıcılar çıksalar yanında müzikler müzik yayılsa ve içki yayılsa bu da Tirmizi'de geçiyor ondan dolayı ne zaman fahişe kadınlar çıksalar şarkı çağırıyorlar müzik yayılıyor e ondan sonra içki yayılıyor e bugün o gündür Allahu ekber bugün o gündür ya Allah kurusun. O zaman ne olur? Hesf olur. E, şey olur. Resulullah diyor. E, kıyamat kopmadan önce deprem çok olur. E, bunlar hepsi görüyoruz maalesef. Şimdi gelelim bu hesf meselesine. Bu hesf meselesi nedir? E, bunlar hakikaten e, olmuş. Beni İsrail'de bunlar olmuş. Alimler bunu, bu konuda icma etmişler. Olmuştur. E, biz bu delalet eder mi Darwin'in e, nazariyesine tövrisine innehu, e, insan oğlu eskiden meymunuymuş sonra yavaş yavaş yavaş yavaş ne olmuş e, insana dönüşmüş e ya, tamam da e, ferzet et biz dedik tamam ondan sonra niye ba başka şeyler değişilmedi sadece insan değişti e niye insan bir de hiç değişilmiyor aynen kalmış ha? Vallahi biz epey biliyoruz elhamdülillah kendi dinimizden inanıyoruz. Bizim nedir? Bizim babamız Hazret Adem'dir. Allah Hazret Adem'i bizim gibi yaratmış. Sadece onun boyu yüksek iyidir, altmış arşın iyidir. İnsanoğlu geldikçe küçülmüş bir hale gelmiştir. Yoksa bizi Adem'in oğullarıyız. Biz babamıza iyi tanı. Siz Danuz'uysanız, siz meymunuysanız bizi ilgilendirmez. Ki biz inanıyoruz yer üzerinde. Allah meymunu meymunu yaratmış. insanı da insan yaratmış. Şimdi bu da bu nazariyeni diyen, bu teorini kuran Darwin, Allah ona lanet eylesin. Ondan sonra, bugüne kadar bize okullarda okutuyorlar bunu. Bundan üç sene önce, dört sene önce Almanya'da ve Avrupa'da bir teori çıktı ve vayağı tartışıldı. Diyorlar, Darwin'in nazariyesi bu görüşü batıldır diyorlar. Bilimle ispat ediyorlar. Biz de diyoruz elhamdülillah. Bizim için fark etmez. Batıldır, batıl değil. Biz buna inanıyoruz. Çünkü biz biliyoruz babamız hazret adamdır. Bizim, siz meymundan gelmişseniz bizi ilgilendirmez. Bir de biraz az alimler diyorlar Mesih meselesi şert değil insan hakkıyla meymuna dönsün. Meymun ahlakı, donuz ahlakı olur onda. Meymunun en ahlakı nedir? Taklitçidir. En meşhur ahlakı taklitçidir. Bir de hayasızdır, edepsizdir. Adabı hayası yoktur yani. E bir günde görüyoruz Avrupalılar memnun ahlaklıdılar. Hayaları var mı? He? Yolun ortasında neler yapıyorlar? Haya yok. Edeb yok. Hepsi bitmiş Avrupa'nın hayatında. Danuz nedir? Danuzun da en meşhur ahlakı kıskançlığı yoktur. Hiçbir hayvan kendi dişisine hiçbir erkek hayvanı yaklaştırmaz. Danuz hariç. Dişisini başka erkek gelir dişisine şey yapar yanında o da böyle bakar. Tık bile yok. Bugün de Avrupa'da bu var mı? Maalesef var. İşte insan Allah'ın yolundan çıktıktan sonra ahlakı da memnun olur. Ama biz bu ayetlere hakkıyla inanıyoruz. Bu ayetler cerçek memnun olmuşlar. Ama bu delalet eder mi? Hayır. Bunun hiç ilakası yoktur. Elhamdülillah. Biz bu 100 senedir o Darwin nazar, e, teorisini reddediyoruz. Ama şu anda Avrupa'da kendileri bunu reddediyorlar. O zaman bu Darwin meselesi bizim bizim için zaten kapanmıştır. Buları diyenleri de, bunu savunanlara da biz diyoruz gidin. E, efendileriniz batıllar yine bunu reddediyor. Gidin onları da cevabına alın. Rabbil Alemin.